Merhaba, Su Akın'a hoş geldiniz. Ben Akgün İlhan. Ben Nuran Yüce. Şimdi 2015'in sonuna doğru yaklaşıyoruz ve yaklaşırken şebeke suyu fiyatlarına da yeni yıl gerekçesiyle arda arkasına zamlar yağmaya başladı. Zaten geçtiğimiz haftada İzmir'deki zamlardan ve e, faturaları iyice kabartan ek vergilerden bahsetmiştik ve konuğumuz Arif Ali Canga'ydı. Hı hı. Ee, bir önceki hafta mı ya da Arif Bey'in e, olduğu program içerisinde Bursa'da e, faturalara yansıtan ek maliyetleri konuşmuştuk. Çok yüklü evet. miktarlardaydı. Hı hı. Pek çok başka örnek de vardı da artık yani hı. hepsine yer veremiyoruz. Bu haftada işte Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin su zamlarından bahsedeceğiz. Belediye 14 Aralık 2015 tarihli bir meclis toplantısında Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi yani ASKİ'nin gönderdiği yazıyla... Kurum giderlerinin artmasını gerekçe göstererek suya %10.11 oranında zam yaptı ve bu Ocak ayından itibaren meskenlerde e, uygulanmaya başlanacak. Evet, faturalara Ocak ayından itibaren yansıyacağı söyleniyor. Evet. Ankara'nın su meselesi sadece su fiyatlarının artışı değil. Çok kapsamlı bir su meselesi var. Evet. Bir suyun kalitesi problemli yıllar boyunca. Mühtelif skandallar ortaya çıkıyor, Hı -hı. çıktı Ankara'nın suyunda. Önünde Melisu sayı problem var. Programımız el verdiğince bunları Hı -hı. E, konuşmaya çalışacağız. Ama asıl olarak bu konuyu Ankara'dan Tüketici Hakları Derneği'nin genel başkanı Turhan Çakar'la konuşmak istiyoruz. Şimdi hattımızda Turhan Bey var. Turhan merhaba. Bey merhaba. Merhabalar efendim. Hoş geldiniz programımıza Turhan Bey. Sağ olun efendim. Evet. E, Turan Bey biz bir kısa giriş yaptık sadece Ankara'da değil tabii ki mesele tüm Türkiye'de ama özellikle büyük şehirlerde e, su fiyatlarına aydan aya e, gelen zamları konuşuyoruz e, evet. ve bahsettiğimiz miktarlarda hiç e, küçümsenecek miktarlar değil. En son evet. Akgün de söyledi Ankara için geçerli olan bir zamdan bahsediyoruz yüzde oranında zam yapılması hmm. kararı alınmış ee, Ankara meclis toplantısında belediye meclis toplantısı içerisinde. Bunun üzerine sizin de çok haklı olarak açıklamalarınız vardı derneğiniz adına bunu konuşmak isteriz. Bu zammı nasıl değerlendirdi Ankara Tüketici Hakları Derneği? Evet. E, tabii e, bizim dernek e, tabii Ankara değil, Edirköy'deki derneği. Kusura e, bakmayın. Tabii. <gülüyor> Sofra tabii. Evet, 36 şubemiz, o işte 10 bin dolayında üyemiz var. Türkiye'nin ilk e, tüketici örgütlerindeniz ve kamu yararına bir derneğiz. Genel merkezimiz Ankara'da. Hı -hı. Şimdi efendim, e, tabii e, biz çok uzun yıllardan beri tabii Ankara derneğimiz bu 2016 yılında 25 yılını e, tamamlayacak ve dolayısıyla da 2016 yılı Ocak ayı içerisinde 25. kuruluş yıla etkinlikleri yapacağız. Bir hafta boyunca bir takım etkinlikleri yapacağız. Şimdi çok uzun yıllardan beri Ankara'nın işte şehir şebeke suyu ile karşılaştığımız Ankara'nın karşılaştığı sorunları, hı hı. değişik sorunları gündeme getiriyoruz. Davalar açtık. Yani su su zamlarına karşı açtığımız davalar var. Hı -hı. efendim e, bu davanın e, işte bir, bir tanesi e, efendim sonuçlandı bir tanesi önemli e, de, önemli olan bir da davada maliyet e, ile ilgili 4-5 e, yıldan beri devam ediyor şimdi şu anda Ankara'nın suyu 1 metreküp suyu e, efendim e, 4 çıplak 4.56 TL tabi e, bu e, bundan her yerde %8 KDV alınıyor. Hı. Efendim ayrıca her metreküp başına gene Türkiye'de her yerde 0.26 TL yani 26 kuruş alınıyor. Hı. Dolayısıyla şu anda Türkiye'de ortalama işte bir kişi bir günde 100 litre su tüketirse efendim ayda 3 ton 3 metreküp şey üç ton su tüketir evet. e, ya ya da üç metreküp diyelim e, su tüketir dört kişilik dört kişilik bir ailenin ortalama Türkiye'de su tüketimi on iki metreküp tabii bu on iki on üç on dört on daha fazla hı, olabilir hı. Ama ortalama diyoruz biz on metreküp dolayında e, su tüketir dört kişilik bir aile dolayısıyla dört kişilik ailenin Ankara'daki su tüketimini hesapladığımızda bir ayda 67,5 lira yapıyor. Yani evet. her şey dahil içinde. Yani işte KDV'sizdir, ÇTV'sizdir efendim. Eee 67,5 lira tutuyor. Ve dolar dolar ise şu anda şu anda yani o biraz önce belirttiğiniz 10 nokta 10, 10.11'lik 10, evet. 10 zam Ocak 2016'dan itibaren geçerli olacak. O zaman daha da artacak şu tabii. Şu andaki fiyatlara zamsız fiyatına fiyatıyla yaptığımızda hesaplamayı 12 metreküp üzerinden 67,5 TL tutuyor ve bu şekilde Türkiye'nin en pahalı suyu, en pahalı şehir şebeke suyu Ankara'da. Evet. Şimdi yalnız bu değil. yalnız bu değil. Ee, bir defa e, yalnız bu yönüyle, bu yönüyle bile yani 67,4 kişilik ailenin 67,5 TL e, L suya o da dediğim gibi yani asgari koşullarda e, vermesiyle birlikte Ankara'da e, yüz binlerce ailenin Yüz binlerce ailede mi yüz binlerce kişinin belki milyonlardır yani belki milyonu geçiyordur, çok rahat geçiyordur hı hı. su yoksulu olduğunu rahatlıkla söyleyebilirim bu haliyle hı. Peki nedir şimdi diyeceksin ki su yoksulu ne demektir su yoksulu son yıllarda tüm dünyada gündeme getirilen çok önemli bir konudur biraz hani ekonomik durumu iyi olan batı ülkelerinde haneye giren gelirin hı hı. haneye giren gelirin yüzde üçten Fazlası e, suya harcanıyorsa efendim o nasıl su yoksulu deniyor? Evet. Bu oran Türk bu oran Türkiye için yüzde dört Türkiye'de aileye giren haneye giren gelirin yüzde dörtten fazlası suya veriliyorsa o hane su yoksuludur Şimdi biz asgari ücreti şu anda Asgari ücret net bin lira bin elli dört evet. lira Hı -hı. E, bin bin liranın yüzde dört yüzde kırkı yüzde dördü ne yapar kırk lira yapar. Hı -hı bakın Ankara'da ve Dolayısıyla zamsız haline at genellikle, evet. genellikle hanelerde de bir kişi bir, bir kişi daha çok çalışıyor yani iki kişi çalışan hane sayısı azdır Türkiye'de Evet daha çok bir kişi çalışır evet. ve Dolayısıyla bir tane asgari ücretinin çalıştığı dört kişilik aile bir haneye aldığımızda 67 buçuk TL bakın nerede 40 lira nerede evet. Evet. Hatta bir, bir fazla ikinci boyutuna gelelim bir başka çok önemli bir boyut Ankara'nın Ankara'danın yüzde 70'i, yüzde 70'ine yakını damacana, içi, damacana su kullanıyor. Yani evet, yani Mısır'daki suyu, suyu içemiyor. kullanıyor Ankara'da evet. bu Kızılırmak suyu geldikten sonra bir demire insanlar damacanaya yöneldi. Niye? İçilemez hale geldiği için Ankara'nın suyu damacanaya yöneldi. Ve dolayısıyla damacanaya verilen suyla birlikteki en az 20 lira, en az 20 TL, e, damacanaya verilen ortalama diyelim o 20 TL, 20 TL'yi de eklediğinizde ne yapar? 87,5 TL yapar. Yani bu minimum koşullarda. Düşünün. Evet, minimum. Yani bir asgari ücretinin eee efendim 87,5 TL 90 TL suya verdiğini düşünün. Hı hı. Bu su usulü. Yani Ankara'da şu anda eee damacana suyuyla şebeke suyunu ortaya koyduğumuzda Ankara'lının önemli bir kısmının milyonlarca yani Ankara nüfusu bugün 5 milyon üzerinde Evet. Yani Ankara'nın Diyebiliriz ki yani Ankara'nın Neredeyse yani en az En az yani yüzde otuzu Hatta yüzde kırkı e, Yüzde otuzu kırkı diyebiliriz su yoksudu şu anda evet. Yani haneye giren gelirin Yüzde dörtten fazlasını Şehir şebeke artı damacana suya veriyor Şimdi böyle bir durum söz konusu Şimdi e, Oysa belediyelerin Su hakkı gereği En başta gelen görevi Halkına oyunu aldığı halkına, vaat, vaatlerde bulunduğu halkına, kentli halkına e, sağlıklı, Kaliteli, içilebilir, içilebilir. içilebilir, sağlıklı, ucuz, gerektiğinde bedava. Niye bedava? Eğer haneye hiç gelir girmiyorsa, işsizse su içmesin mi, yemek yapmasın mı, yaşamasın mı, ölsün mü? Evet. Ona da bedava su vermek durumundadır. Bu bir insan hakkıdır. Bu bir tüketici hakkıdır. Bu e, çağdaş belediyeciliğinin efendim e, demokratik belediyeciliğin efendim e, bir Olmasa, olması olması olması olmazıdır Hı -hı. E, efendim şimdi tüm bunları dikkate aldığımızda maalesef ankara büyükşehir belediyesi bu konuda su konusunda sınıfta kalmıştır evet e, şimdi e, Turan Bey çok önemli noktalara değindiniz. E, bahsettiğiniz gibi belli bir e, gelirin e, haneye giren gelirin belli bir miktarı e, ancak su giderlerine ayrılabiliyor. Hatta daha da düşük sizin söylediğiniz miktarlardan e, yoksul kesimler için e, hı hı. yüzde e, bir buçuğun. ...gibi hı hı. bir şey diyebiliyoruz. Dünya çapında Dünya öyle bir çapında, şey, evet, öyle var. Evet. Ve bunun çok üstünde bir fiyatlandırma var. Ve şu anda aslında şöyle bir gerçekliğimiz de var. Ee, siz de biraz önce ifade etmeye çalıştınız. Ee, temel ihtiyaçlara yetecek miktardaki suyun ücretsiz olması gerekiyor. Çünkü e, bir insan hakkı. Yani susuz yaşanmayacağı için ama öyle bir... ...duruma getirdiler ki biz artık e, artan fiyatları konuşmaya başladık. Oysa suyun belli bir miktarının ücretsiz olması çok temel taleplerimiz arasında yer alıyor. E, onun dışında e, bu artan kısmı fiyatları da tekrar e, ele almak gerekiyor. E, şimdi e, sadece birim fiyata zam yapılmıyor. Aynı zamanda e, vergiler yoluyla çok ciddi paralar toplanıyor... Ee, işte Ankara'da su faturası basına yansıyanlardan takip ettiğimiz kadarıyla son 10 yılda yüzde 500 oranında arttı deniliyor. Evet Bunun... evet, evet yani e, şimdi tabi e, yani bu yüzde 11 e, tabi daha fazla oransal olarak daha fazla yansıyacaktır. çünkü e, çıplak olarak e, artacaktır. Onun işte efendim e, şeyi e, KDV'sidir, Çevre O da aynı aynı or aynı oranlarda o da o da artacak. Dolayısıyla da. Efendim, bu vatandaşı yansıyacak. ve dolayısıyla aradaki makas hani ikinci sırada İstanbul, İstanbul'da 12 metrekübü 64 lira veriyor, efendim Ankara 67,5 lira, İstanbul 64 lira. Dolayısıyla de aradaki makas diğer illerle diğer illerle olan makas daha da açılacak Ankara'da, Tabii. efendim ve de üstelik düşünebiliyor musunuz bu suya bu Türkiye'nin en pahalı suyunun. Suyunu Ankara'dan %60-70'i içemiyor. İçemiyor. Evet. Böyle bir saçmalık, böyle bir saçmalık, böyle bir anlamsızlık, böyle evet. bir komedi, böyle bir rezalet olabilir mi? Tabii. Siz Şu... suya para veriyorsunuz ve o suyu içemiyorsunuz. Evet. Ve de Türkiye'nin en pahalı suyunu içemiyorsunuz. Evet bir de bunun Bu üzerine pek çok ö, ek evet. vergi de ekleniyor. Yani şimdi Nura'nın açmaya evet, çalıştığı konu evet. oydu. Sadece... Evet. Evet. E, suyun e, birimine e, gelen zamlar söz konusu değil aynı zamanda hiç şimdiye kadar duyulmamış vergiler de var ek vergiler şube yolu bakım bedeli mesela biz evet, şube yolu bakım bedeli 4, nedir bunu 4, açıklayabilir 4, 4 80, misiniz? biz anlayamadık dört lira seksen TL alınıyor yani şimdi Ankara'da bakınız az kullanılan az su, az, kullanan, e, su e, az su kullanan kişiler cezalandırılıyor diyelim ki bir metreküp su aldınız dört evet. lira seksen dokuz kuruş şube yolu işte hı hı. bir takım giderler yani sözüm ona bir takım işte bakım giderleri vesaire adı altında alınıyor. Ki e, Türkiye'nin birçok hiçbir yerinde şu B yolu diye bir bedel yok. Evet, evet. Efendim, ama Ankara'da var. Şimdi 1 metreküp su aldığında, aldığınızda 11 TL'ye yaklaşıyor. Efendim 2 metreküp su kullandığınızda 2 metrekübü 8, 8 liraya geliyor. 3 metreküp kullandığınızda 7 liraya geliyor metrekübü 7 küsür. Hı hı. Yani işte bu şekilde 20 metrekübe kadar zaten... 20 metreküp'e kadar Ankara'da şu anda 1 metreküp suyun, suyun fiyatı 5 TL'nin üzerinde. Belki Burada buraya tüm biraz vergiler, daha tüm vergiler, açıklık... Tüm vergiler, tüm vergiler, tüm vergiler ve kesinti dahil olmak üzere 5 TL'nin üzerinde 20 metreküp'e kadar. Anlatabiliyor evet. muyum? Turan Bey yani, bir, bir, bir evet. saniye buraya belki biraz daha açıklık getirebiliriz. Bu şube yolu bakım bedeli dedikleri miktar... Sabit maktu denen miktar yani su tüketim evet. miktarından bağımsız nitelikte alınan ister bir evet, metreküp evet, yani. kullanın evet. ister e, 60 metreküp evet. kullanın yani burada hiçbir evet, şey evet, fark evet. etmiyor şekilde, evet. ve bunu e, herhangi bir yerde başka bir ilde göremiyorsunuz bu tür Göremiyorsun. bir, bu verginin alınmasını göremiyorsunuz evet. Evet, evet evet yani bu dediğim gibi yani Ankara Ankara Büyükşehir Belediye e, Belediyesinin e, bir uygulaması ee, bu dediğim gibi suyu pahalandıran e, yani az su kullanan çünkü genellikle dediğim gibi 12-13 bilemediniz 12 ile 15 metreküp arasında e, e, efendim su kullanıyor evet. ve e, dolayısıyla bu e, ya da diyelim 20 metreküp'e kadar su kullanan kişilerin şeyine e, ne bileyim su maliyetini artırıyor ve bu bu son derece haksız bir bedel Tabii. zaten evet. e, zaten suyunuz e, pahalı e, su içi, içilemiyor efendim e, yani 10 noktaya getirdiniz Ankara'nın suyunu. Daha önceden böyle değil de Ankara'nın suyu içilebiliyordu. Tabii yani, evet. ama işte dediğim gibi Kızılırmak suyu geldikten sonra birdenbire insanlar damacana'ya yöneldi. Hani yağmurdan kaçarken dolaya tutuldu. Şimdi damacanalar çok mu sağlıklı? Orada da tabii bir sürü Elbette, insan, problem var, hı. şeyler var. Sorun var. Dolayısıyla insanlar hı. yani para verdiği suyu ve Türkiye'nin Türkiye'den en pahalı suyuna. Suyu içemiyorlar içemiyor. bile. Zaten evet, içemiyor. kullanmaları da çok sağlıklı evet. mı ondan da çok emin değiliz zaten. Evet. Kimi zaman Aynen, ishal evet. vakaları evet. falan artıyor. Şimdi evet, evet. bir şey söylemek istiyorum ben bu şube yolu bakım bedelini de taktık biraz. Bu zaten şebekenin bir parçası. Şimdi parça parça aslında su hizmetleri, su alt yapıları. Parça parça hani her e, onlarla ilgili her masraf müşteriden, müşteri diyorlar zaten vatandaş demiyorlar. Evet, Geri alınıyor. Yani böyle evet. bir şey söz konusu. Yani atık su e, ayrı bir kalem. Atık su evet. e, atık bertaraf, su bertaraf. E, ayrı bir kalem. Hı -hı. E, çevre temizlik ayrı bir kalem. E, yani akının söylediği gibi. Bunlar hep 12 Eylül'ün sonrası ürünler. Bu eski kanunu. 1982'de eski kanun çıktı. 12 Eylül'den sonra yani İstanbul Su Kanalizasyon İdaresi. 2560 kanunu. sayılı kanun. Evet, Hı -hı. O, o da ayrı, o da ayrı ve eski kanunun kapsamında bu büyük şehirler dahil edildi ve sonra işte büyük eee efendim şey e, girildi. güzeldi. kanununda şöyle bir şey vardı. Efendim ona biz dava açmıştık. Efendim e, belediyeler eee özellikle büyükşehir belediyeleri sudan en az %10 kar etmek Kim böyle bir, bir hı hı. Kredi. masrafları kredi. alıyorlar bir kredi. de üzerine kar ediyorlar. Evet. Orada bir kar oranı esas esas kaldı. Şey kaldı. Hani on %10 on kaldırıldı ama bir kar Kâr. oranı hı. Geçerli. Yani 0.01 de kar edebiliriz, yüzde da kar edebiliriz ama tabii onun bir mantığı var yani o %10'u çok görmeliyiz ki Anayasa Mahkemesi onu kaldırdı ama şimdi o bir belediyeler kamu yararı gereği bir kar hani kar etmemesi lazım çünkü kamunun şeyi görevi evet. e, kar etmek evet. değildir hı hı. halkına o hizmeti sunmaktır gerektiğinde zarar da eder. Tabii. gerektiğinde zarar da eder. Kar etmek değildir kamunun görevi. Yani sonra bu efendim Büyükşehir Kanunu çıktığında belirttiğiniz gibi belediyeler kanunu. Büyükşehir Belediyeler Kanunu o belediyeler kanunu çıktı efendim. Ve dolayısıyla atıksu bedeli çevre temizlik vergisi bu, bu kanun bu kanunlarda efendim yer alıyor. Yani açıkça kanunlarla yerel belediye kanunlarıyla açıkça insanlar soyuluyor. Yani Kamu yararı olmaktan, kamu yararı terk edilmiş. Evet, belediyeler evet, kamu yararını terk etmiş durumda. Kar eder, noktaya gelmiş. Belediyeler birer ticarethaneye dönüştürülmüş durumda. Evet, bir, birer bir, bir ticarethaneye dönüştürülmüş belediyeler. Yani belediyeler kelimenin talkışsı değil ki bir tek konu var. Yani uğraşımı var, başka şeyler var ve evet, belediyeler ve efendim rant aracı haline gelmiş. Efendim imar o da bir konumuz olmadığı için imar vurgunları, imar soygunları belediyelerde. Yani Evet. E, çok yani çok şey boyutu var yani. Evet. evet. Çok boyutu var bir, kentlerdeki sorunların dolayısıyla belediyecilik ne yazık ki an Türkiye'de belediye hizmetleri birkaç belediyenin dışında onları dışarı yapıyoruz. Ee, kamu yararını gözettiği için Türkiye'de kamu yararını gözettiği için efendim cezalandırılan belediye tabii, var tabii, Türkiye'de. Tabii tabii. Dikili öniğin su meselesinden dolayı işte bu yüzde on. E, Kârlı satmaya uymadığı ve e, evet. su bir insan hakkı hayır, hayır. deyip ücretler tarafından cezalandırılıyoruz. Evet. Erdek evet, Belediyesi var. aynı var. şekilde. Şimdi. Türkiye Türkiye bu noktaya getirildi. Yani Türkiye kamu yararından saptırıldı. Tüketici hakları adı var, kendi yok. Hı. Evet. Ee, efendim, kamu yararı deniyor, onun adı söyleniyor, kendi yok. Hukuk devleti deniyor ama adı var, kendi yok. Hı. Evet. Şimdi bir de mesela şey var. Ondan hiç bahsetmedik ama Ankara'nın adı da sıklıkla bu. Ee, ön ödemeli su sayaçlarıyla ilgili olarak gündeme geliyor Hala da böyle şeyler gündeme geliyor Bir de böyle bir yönü var Mesela ön ödemeli su sayaçlarında e, ee, Önceden parası da, alınıyor da, Bir vurgunda bir ha. şey de burada Evet, su evet onunla da ilgili biz biraz bakın, konuşabilirsek Bakın çok önemli Çünkü biz e, bu ön ödemeli e, su sayaçlarının iptali için dava açtık Efendim yerel Ankara'nın yerel mahkemesi Nehde karar verdi Efendim, e, bu, belediyenin bu uygulaması iptal etti. Sonra Danıştay'a gitti. Belediye itiraz etti. Danıştay'ın daha önce Batı'da Balıkesir gibi olacak gibi oradan bir başvuru vardı. Ve orada Danıştay'ın o heyeti onların oradaki e, bu ön ödemeli su sayacını ithal etti Danıştay'ın o heyeti. Fakat o heyetteki o, o şeydeki heyet değişti. o mahkemesindeki heyet değişti Ve efendim aynı heyet e, belediyenin itirazını kabul etti ve bizim davayı orada reddetti. Hı. Yani söne demeli su sayacı vatandaşa satabilirsin diye. Hı. bakın Hı. 2007 yılında 2007 yılında Sanayi ve o zaman Sanayi Ticaret Bakanı Sanayi ve Ticaret Bakanlığı bizzati İçişleri Bakanına Başvuruda bulundu. Aynı hükümetin, bugünkü hükümetin, yani AKP hükümetinin Sanayi Etirat Bakanı, İçişleri Bakanlığı'na Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin bu öne demeli su sayacı uygulaması konusunda başvuruda bulundu. Aynen şöyle bakın. Şimdi öne demeli su sayacları insan haklarına aykırıdır. Hı hı. Bunun kartlı sayac olması, yani faturalı sayac olması diye fakat tabii İçişleri Bakanlığı bunu kabul etmedi. Herhangi hı hı. bir şey yapmadı. Şimdi bakın, yani Kamu yararı şunu gerektiriyor. Yani vatandaş e, suyunu kullanır. Ondan sonra, sonra öder. Vatandaş, yani onun bedelini şeyini çıkartırsınız. Vatandaşa hı hı. faturasını göndersiniz. Şimdi ödemeli sayış demektir? Paran varsa su kullanırsın demektir. En başından Ö, öyle para, bir şart. Önce para sonra hizmet demektir. Bu demektir. Hı. Önce para sonra hizmet. Oysa kamu yararında önce para sonra hizmet olmaz. Önce hizmet Sonra para olur. Evet ve evet. insani evet. ihtiyaçlara yetecek miktarında ücretsiz edelim. verilmesi gerekiyor. Onu da vurgulayalım evet, tabi. Bu evet. tabi ücretsiz de verilmesi gerekiyor. Evet. Yani yani bizim dileğimiz tüketici hakları gereği, insan hakları gereği, efendim, e, su hakkı gereği, e, yani geliri yoksa, geliri evet. çok düşükse. Hı hı. Su tüketmesin mi yemek yapmasın mı su Ölsün mü yani banyo, banyo yapmasın mı çamaşırını yıkamasın <gülüyor> mı Allah kapkacağını yıkamasın mı Yani şimdi böyle bir Böyle bir durum söz konusu Türkiye'de Maalesef dediğim gibi belediyeler Birer ticare ticari, ticari e, kurum haline gelmiş Hı -hı. Efendim bir rant Rant aracı haline gelmiş evet. Yalnızca su değil her, araç, her konuda bir rant aracı haline gelmiş Belediyeler Yani tüketici hakları ayaklar altında insan hakları ayaklar altında Kamu yararı ayaklar altında. Evet. Aslında ayaklar bir daha mı? şeyi hatırlatmak lazım herhalde Turan Bey. Şimdi bir e, devletin ve bunun e, idari bilimler, birimlerinin yani yerel yönetimlerin asli görevlerinin arasında e, su hizmetlerini eksik, eksiksiz bir biçimde yerine getirmek var. Bundan kastımız şu e, temiz kaliteli e, içilebilir nitelikte suyu fiziki olarak ulaştırmak. Aynı zamanda ekonomik olarak da ulaşılabilir hale getirmek. Şimdi bunu Ankara özeline indirgecek olursak ikisini de ihlal eder bir durumdalar. Evet. Hem fiziki olarak e, temiz su temin etmiyorlar. Evet. E, ayrıca ekonomik olarak da insanların e, ulaşmasında çok ciddi engeller çıkartıyorlar. Üstüne üstlük bir de ön ödemeli su sayaşlarıyla aslında insan haklarına aykırı bir yöntemi çok meşru. Ee, hmm. Ve kabul edilir e, bir yöntemmiş gibi e, Uygulamaya çalışıyorlar Bunların hepsine temelden karşı çıkıyor olmak Gerekiyor e, e, Bu, e, bu biz söylediklerinizden o, işte, bu, de bu olarak Yıllardan beri bunların mücadelesini veriyoruz Davalar açtık Açtığımız davalar işte Bir tanesi de devam ediyor Su sayesinde O davayı dediğim gibi Danıştay heyeti değişti e, İki sene önce karar verdi Kaybettik Onun dışında eskinin eee e, e, e, İstanbul Su Kanalizasyon İdaresi'nin işte büyük şehirlerde oldu. o kanuna tabi olmuştu. Belediyeler sudan en az kar etmek durumunda Davayı da kısmen kısmen Anayasa Mahkemesi lehimize verdi. Temel olarak lehde kısmi lehde e, diye işte yani %10 yüzde %10 karını kaldırdı ama bir kar oranı esas alınmış. Seçimde hüküm kaldı. Yani burada bakın yani kamu e, bir kamu yararı Diyoruz, hukuk devleti diyoruz, Türkiye bizi diyoruz. Hem de kamu kamu yararı güden bir kamu yararı gözeten bir devlet kurumu, bir kamu kurumunun kar aracı haline gelmemesi gerekir. Bir kar oranı esas alınız, ya yani böyle bir şey olamaz. Evet. Yani anlatabiliyor Hı -hı. muyum? Yani kar edemez gerektiğinde zarar eder. Yani kamu, kamu yararı demek bu demek. Bu karların da hukuk nereye gittiği, gittiği demek, belli değil. E, Turhan Bey bir hukuk şey hukuk daha söylemek lazım de. burada. Şimdi bunlardan tabii kar elde ediliyor. Dünyanın parası kazanılıyor. Sonra bu elde edilen karları belediye su hizmetlerinin daha iyileştirilmesi, su altyapılarının yenilenmesi için mi kullanıyor? Ondan yani, da hiçbirimiz işte emin bakın, değiliz yani. Var. Onun için örneğin bakın Ankara'da birçok paralar yani milyonlarca, yüz, hatta yüz milyonlarca lira Ankara'da. Evet. Hı. Örneğin askiden gelen gelirler dediğiniz gibi ya da efendim başka ulaşımla ulaşımdan gelen gelirler evet. bu bu bu hizmetlerin iyileştirilmesi ucuzlatılması efendim için harcanmıyor başka alanlarda Evet evet bunu biliyoruz Ankara Ankara Ankara böyle evet. başka tabii ki başka kentlerde de böyle Evet büyük şehirlerin e, çoğunda Ankara, böyle Ankara bu işin bu işin şeyi bu işin şampiyonu ma maalesef yani evet. maalesef evet, evet. yani e, burada e, hukuk yani aslında bu yani hı hı. tüketici dediğim gibi tüketici bu Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin bu uygulamaları baştan sona hem hukuki anlamda hem tüketici hakları yönüyle hem kamu yararı yönüyle efendim tamamen efendim insan hı hı. haklarına aykırı bir uygulama içerisinde. Evet. Yani biz Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin bu uygulama, uygulamalarını şiddetle protesto ediyoruz. Evet hakkında. biz de aynen yani, programımızın Ankara sonuna olarak... geliyoruz toparlayabilirsek. Hı hı. Programımız bitmek üzere maalesef Trav Bey, Bey, bir... Atlasınız değil mi daha? Alo Alo. Evet. Yani son bir cümle alalım sizden Ondan sonra programımızın maalesef evet. sonuna geldik Şimdi Ben hemen Hı -hı. şunu söylüyorum Yani bir defa bu dediğim gibi Ankaralı'ya ben çağda bulunuyorum Yani evet. bu e, Haklarına sahip çıksın Su evet. hakkına sahip çıksın Efendim Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin tüketici haklarına, kamu yararına, sosyal devlet anlayışına ve hukuk devleti anlayışına uygun hizmet vermesi için haklarını arasın. Tüketici Hakları Derneği'ne sahip çıksınlar ve mücadele versinler. Efendim bu konuda dediğim gibi Tüketici Hakları Derneği bunun zaten 20, 25 yıldır mücadelesini veriyor. Hmm. Ankaralı eğer bu su, en temelde su sorunu çünkü su... E bundan temel daha temel bir şey yok artık yani hakları, bunu da savunmak e, zorundayız artık. Bu haklarına artık. sahip çıkmak zorundadır Ankaralı. Evet. Dediğim gibi Ankara'da çağda bulunuyorum. Ha, Büyükşehir Belediyesi'ne kendisine de gelmesini bu haklara saygılı olmasını çünkü evet. Ankaralı'nın 22 yıldan beri Ankara'ya yı yönetiyor ama çok kötü yönetiyor su, su konusunda. Sınıfta kalmıştır. Tüketici haklarına onu onu zaten biliyoruz. Yararına, hukuk devleti anlayışına saygılı ha. olmasını davet ediyorum Ankara Büyükşehir Belediyesi. Peki çok teşekkür ediyoruz programımıza katıldığınız ediyorum, için. Sonardı maalesef programımız burada. Haftaya görüşmek üzere. Hoşça kalın. Hoşça kalın. Su hakkı